İntikam kurbanları. 4 aydan fazla süre boyunca barışı bozan hiçbir olay meydana gelmedi. Fakat bu sürenin sonunda beni Esed ibni Huzeymen'in Medine'ye sefer düzenlediği haberi ulaştı. Müslüman olan Cah şailesini ve daha önceden Mekke'de yaşayan Esedlileri saymazsak bu geniş ve güçlü Necd kabilesi hala Kureyşlilerin yakın bir müttefikiydi. Kureyşliler şimdi de onları Uhud'da zayıf düşen Müslümanlardan yararlanmaya teşvik ediyordu. Bu nedenle onlara ve tüm Arabistan'a Uhud'un Müslümanları zayıflatmadığı bilakis güçlendirdiği gösterilmeliydi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Esed İbni Huzeymelilerin kampına habersiz olarak kuzeni Ebu Seleme komutasında 150 silahlı adam gönderdi. Bu küçük ordu İbni Huzeymelilerin kampına sessizce yaklaştı ve çok az kan dökerek onların kaçmasını sağladı. Müslümanlar ise Medine'ye 11 gün sonra büyük bir deve sürüsü ve üç çoban ile birlikte döndüler. Bu saldırı amacını yerine getirmişti. Yani İslam'ın bitmeyen gücü tüm Arabistan'a gösterilmişti. O sıralarda daha güneyden bir saldırının yapılacağı haberi Medine'ye geldi. Fakat bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstererek İslam karşısındaki düşmanlığın Hudayl kabilesinin lihyani kolunun başkanında toplandığını bildirmişti. Eğer bu adam ortadan kaldırılırsa o taraftan gelecek saldırı artık pek önemli olmazdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreçli Abdullah ibni Uney'si bu lideri öldürmekle görevlendirdi. ''Ey Allah'ın Resulü'' dedi. Abdullah, bana o adamı tarif et ki gördüğümde tanıyabileyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüğünde o sana şeytanı hatırlatacak. Onun aradığın adam olduğunu şöyle anlayacaksın. Onu gördüğünde titreyeceksin dedi. Abdullah radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini aynen yaşadı ve onu öldürüp sağ salim geri döndü. Medine'ye karşı planlanan saldırıların hepsi şimdilik rafa kaldırılmıştı. Fakat öldürülen başkanlarının öcünü almak için Hudayl kabilesinden bir grup adam, komşu köylere İslam'ı anlatmak için giden atlı Müslümanlara saldırdılar. Olay Mekke'nin yakınında raci denilen sulak bir yerde meydana geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adamlarından üçü dövüşerek şehit edildi, diğer üçü de esir alındı. Esir alınan üç kişiden biri kaçmak isteyince hemen öldürüldü. Çatışmada ölenlerden biri de Uhud'da Kureyş'in sancaktarlarından ikisini öldüren Evs kabilesinden Asım idi. Öldürülen adamların annesi Asım'ın kafatasından şarap içmeye yemin etmişti. Hudaylı adamlar da onun kafatasını bu kadına satmayı planlıyorlardı. Fakat bir arı kovanı yüzünden gece olana dek Asım'ın cesedine yaklaşamadılar. Gece olunca da bir fırtına Asım'ın cesedini sürükleyip götürmüştü. Bu nedenle Kureyşli anne hiçbir zaman yeminini yerine getiremedi. Esir alınan Evsli Hubeyb ve Hazreçli Zeyd, Bedir'deki ölülerinin öcünü almak için her fırsatı kollayan Kureyşlilere satıldı. Hubeyb, Beni Nefel'in müttefiklerinden birine satıldı ve Bedir'de öldürülen babasının öcünü alması için kabilenin bir üyesine verildi. Safvan da aynı amaçla Zeyd'i aldı ve iki adam haram aylar geçinceye kadar hapiste kaldılar. Safer ayının hilali görünür görünmez, esirleri haram bölgeden çıkarıp Tan'ime götürdüler. İki adam birbirlerine hapsedildiklerinden beri ilk defa görüyorlardı. Orada birbirlerine sabır tavsiye ettiler. Daha sonra Beni Nevfel ve beraberindekiler Hubeybi biraz ileriye götürdüler. Hubeyip kendisini kazığa bağlayacaklarını anlayınca onlardan namaz kılmak için izin istedi. Daha sonra iki rekat namaz kıldı. Onun öldürülmeden önce namaz kılma geleneğini kuran ilk kişi olduğu söylenir. Daha sonra onu kazığa bağladılar ve İslam'dan dönersem seni serbest bırakacağız dediler. O şu cevabı verdi. İslam'dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem yine İslam'dan dönmem. Kendin evinde olup Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senin yerinde olmasını istemez miydin dediler. Kendim evde oturmak için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına bir diken parçası bile batmasını istemem diye cevap verdi. Dön Hubeyb dediler. Çünkü dininden dönmezsen seni öldüreceğiz. Allah için ölmem hiç de önemli değil dedi. Daha sonra şunları ekledi. Benim yüzümü kutsal yerden çevirmenize gelince, yüzünü Mekke'den başka tarafa çevirmişlerdi. Allah şöyle buyuruyor, her nereye dönerseniz Allah'ın kıblesi oradadır. Allah'ım burada benim selamımı senin Resulüne götürecek kimse yok. O halde selamımı ona sen ulaştır dedi. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Zeyd ve diğer arkadaşlarıyla birlikte oturuyordu. Bir an Peygamber aleyhissalatü vesselam vahiy aldığı zamanlara girdiği hale girdi. Onun ve aleyhisselam ve rahmetullah dediğini duydular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Cebrail bana Hubeyb'den selamını getirdi dedi. Kureyşlilerin yanında babaları Bedir'de öldürülen kırk genç vardı. Gençlerden her birine mızrak verip bu senin babanı öldürendir dediler. Gençler Hubeyb'i mızrakladılar fakat öldüremediler. Bunun üzerine büyüklerden biri elini çocuğun elinin üstüne koyup öldürücü bir darbe indirdi. Bir diğeri daha aynı şeyi yaptı. Fakat buna rağmen Hubeyb bir saat daha yaşadı ve sürekli şu iki cümleyi tekrarladı. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun rasulüdür. Esir edilen arkadaşı Zeyd de aynı şekilde öldürüldü. Öldürülmeden önce o da iki rekat namaz kıldı ve sorulan sorulara aynı cevapları verdi. Zühre'nin müttefiklerinden olan ve o gün herkesle birlikte Tanim'e gelen Ahnas İbni Şerik şöyle demekten kendisini alamadı. Hiçbir baba evladını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarlarının Muhammed'i sevdiği kadar sevemez. Bedir savaşının başında Utbe ile tek etek karşılaşması sonucunda ölen Ubeyde geride kendisinden çok genç olan bir dul bırakmıştı. Bedevi kabilesi Amir'den Huzeyme'nin kızı olan Zeynep çok cömert bir kadındı. İslam'dan önce de fakirlerin annesi diye anılırdı. Dul kaldıktan bir yıl sonra hala evlenmemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona evlenme teklif ettiğinde memnuniyetle kabul etti. Mescide bitişik odalara bir oda daha eklendi. Büyük bir ihtimalle bu yeni bağ nedeniyle Zeynep'in kabilesinin yaşlı lideri Ebu Bera, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etti. İslam ona teklif edildiğinde yaşlı adam buna karşı olmadığını söyledi. Bununla birlikte tamamen kabul ettiğini de açıklamadı. Sadece kendi kabilesine İslam'ı öğretecek Müslümanların gelmesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona diğer kabilelerin Müslümanlara saldırabileceğini söyledi. Beni Amir, Havazin kabilesinin bir koluydu ve yerleşim bölgesi Müslümanlara saldırmaları muhtemel olan Süleym ve diğer Gatafan kabilelerine yakındı. Fakat Ebu Bera, Beni Amir'in şerefi olarak kendisinin koruyacağı hiç kimseye saldırılamayacağına dair söz verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam hem bilgileri hem de takvaları nedeniyle İslam'ı temsil eden kırk Müslüman seçti. Onların başına Hazreçli Münzir İbni Amr'ı getirdi. Seçilenlerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radiyallahu anh, ile birlikte hicret eden Ebu Bekir'in azatlı kölesi Amir İbni Fuheyre ydi. Medine'de Ebu Beran'ın liderliğinin tartışmalı olduğu bilinmiyordu. Onun yerine geçmek isteyen yeğeni, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir mektup götüren, bu nedenle herkesten önce oraya varan bir Müslümanı öldürdü. Kabilenin diğer adamlarını da geri kalan Müslümanları öldürmeleri için teşvik etti. Fakat tüm kabile Ebu Beran'ın koruması altında olan kimseyi öldüremeyeceklerini söyleyince sinirlenen yeğen kısa bir süre önce Medine'ye kötülük yapmayı düşünen iki Süleym kabilesine haber verdi. Süleym kabilesi hemen bir grup atlı gönderdi ve Mauna kuyusu yakınında hiçbir şeyden habersiz konaklayan Müslümanların hepsini şehit ettiler. Sadece develeri otlatmaya giden iki kişi sağ kaldı. Bu iki kişiden biri Uhud'da büyük bir cesaretle savaşan Haris İbni es idi. Diğeri ise Kinane kabilesinin Demreh kolundan Amr idi. Uzaktan kamplarının çevresini saran atlıları görünce çok şaşırdılar. Yaklaştıklarında ise kampın bir savaş alanına döndüğünü ve arkadaşlarının hepsinin öldürüldüğünü gördüler. Süleyim'le adamlar, ölülerin başında derin bir tartışmaya dalmışlardı. Bu yüzden yeni gelenleri fark etmediler. Amr gidip Medine'ye haber verme taraftarıydı. Haris ise şöyle dedi. Munzir'in öldürüldüğü yerde ben savaş alanına arkamı dönüp gidemem. Daha sonra kendini düşmanların arasına attı ve Amr'la birlikte esir alınıncaya kadar çarpıştı ve iki düşman öldürdü. Düşmanların ikisini de öldürmek istememeleri garipti. Çünkü Haris iki adamlarını öldürmüştü. Haris'e kendisine ne yapılmasını istediğini sordu. O da Munzil'in cesedi başında gidip eline silahlar verilmesini ve orada savaşmak istediğini söyledi. Onun isteğini yerine getirdiler. Haris kendisi öldürülmeden önce iki adam daha öldürdü. Amr'ı ise serbest bıraktılar ve kendilerine ölü arkadaşlarının isimlerini saymasını istediler. Amr, onlarla birlikte her cesedin başına gitti ve soyuyla birlikte hepsinin ismini söyledi. Ona burada olması gereken fakat cesedi burada olmayan bir arkadaşının olup olmadığını sordular. Amir İbni Fuheyra adındaki Ebu Bekir'in azatlısını göremiyorum dedi. Ona bu adamın sizin aranızdaki konumu nasıldı diye sordular. O en iyilerimizden biriydi dedi. Amr, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk tabi olanlar arasındaydı. Soruyu soran sana ona ne olduğunu söyleyeyim mi dedi. Daha sonra amiri öldüren Cebbar'ı çağırdılar. Cebbar mızrağını nasıl arkasından gelip amirin iki kürek kemiği arasına sapladığını anlattı. Mızrağın ucu, Amir'in göğsünden çıkmıştı. Amir'in ölmeden önce son sözü, Vallahi zafere ulaştım olmuştu. Cebbar, bu ne anlama gelebilir diye şaşırmıştı. Çünkü aynı sözü kendisinin söylemeye daha çok hakkı vardı. Daha sonra Cebbar, şaşkınlıkla mızrağı Amir'in sırtından çıkarmış, fakat şaşkınlığı görünmeyen ellerin, Amir'in cesedini gözden kaybolana dek yukarı kaldırdıklarını görünce daha da artmıştı. Cebbar'a zaferin cennet olduğu anlatılınca Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı duyunca meleklerin amiri cennetin en yüksek derecelerinden biri olan İlliyyuna götürdüklerini söyledi. Süleymliler kabilelerine döndüler ve bu olayı tekrar tekrar herkese anlattılar. Bu onların İslam'a dönmelerinin başlangıcıydı. Serbest bıraktıkları Amr'a bu katliama Beni Amir'in sebep olduğunu söylediler. Bunun üzerine Amr, Medine'ye dönerken Beni Amir'den rastladığı iki kişiyi öldüren arkadaşlarına karşılık öldürdü. Fakat gerçekte iki adam da masumdu. Çünkü onlar Ebu Beray'a bağlıydılar ve onun Müslümanları korumasına taraftardılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürülenlerin ailelerine kan diyeti verilmesine karar verdi.